Namazdan sonraki tesbihatın keyfiyeti Sahih hadislerle sabit olduğu üzere selamdan sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı kiram üç kere Estağfirullah ellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm ve etûbü ileyh. 1 kere Allahümme ente's-selâmu ve minke's-selâm tebârakte yâ zel celâli vel ikrâm. Demek sizin yerlerinden kıpırdamazlardı. Yani, kendisinden başka azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir mabut eşit tapınılan olmayan Ulu Allah Teala'dan günahlarımı örtmesini dilerim. Vasıtasız, ezeli ve ebedi olarak kendi zatıyla hayat sahibi ve her şeye hayat verendir. İlim ve iradesinin gereğince, Tedbir ve takdiriyle yarattığı mahlukunu yeşerten, rızıklandıran, yaşatmakta kudretiyle dengesini koruyandır. Ve fiilen günahtan ona dönüp yönelirim. Allahumme, ismin selamdır. Her türlü ayıp ve nuksanlıktan pak ve birisin. Dilediğine selameti, güveni verirsin. Selamet ve güven sendendir. Sen yücesin. Ey büyüklük, azamet ve ikram sahibi demektir. Selam duasından sonra sabah ve akşam namazını müteakip en az 10 kere la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve ala kulli şeyin qadîr. Yani azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve rab olması sebebiyle tapınılan Allah'tan başka hiçbir mabut, eşit tapınılan yoktur. Kendisi bir tektir, onu birlerim, ortağı yoktur, mülk onundur, ezelden ebede kadar üstün güzel övgüler ona mahsustur ve o her şeye gücü yetendir demektir. Ve yedi kere Allahümme edirni al-nar deyip yani Allahümme beni ateşinden koru, eşit kurtar demektir. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike diyerek hareket ederlerdi. Yani Allahümme zikrin, şükrün ve sana güzel ibadet etmem için bana yardım et demektir. Kimisi yerinde, kimisi de yolda tesbihlerini yapar, her halükarda ilk sünnetleri gibi son sünnetleri dahi evlerinde kılarlardı. Bilahare sünnetlerin mescitlerde kılınması adet olunca, 3 keyfiyet üzere tesbihler yapılmaya başlanıldı. 1- bir, bir kısım hanefiler istiğfar ve selamdan sonra Allahümme e'inni ala zikrike ve şukrike ve husni ibadetike demeleriyle son sünneti kılmak üzere harekete geçerlerdi. Son sünnetin selamından sonra tesbih yani 1, 3 yahut 4 kere سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلَٰهَ اِلَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ derlerdi. Yani, Allah Teala'yı tenzih ederim. Ezelden ebede kadar güzel övgüler Allah'a mahsustur. Azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve Rab olması sebebiyle tapınılan, Allah'tan başka hiçbir mağbud tapınılan yoktur. Ve Allah en büyüktür demektir. Sonra bir kere la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül ala kulli şeyin kadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta ve la mu'tiya lima men'ta ve la yanfa'ud'al la havle ve la illa billah. La ilahe illallahü illa وَلَهُ الْثَنَاءُ الْحَسَنُ لَا اِلَٰهَ اِلَّ اللّٰهُ مُخْلَص۪ينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ diye tevhidi ifade eden kelimeleri tamamlarlardı. Yani azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve Rab olması sebebiyle tapınılan, Allah'tan başka hiçbir mabut tapınılan yoktur. Kendisi bir tektir, onu birlerim, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Ezelden ebede kadar üstün güzel övgüler O'na mahsustur. Ve O, her şeye gücü yetendir. Allahumme, bir kimseye vermeyi dilediğinde, senin vermene hiçbir engel yoktur. Vermeyi engellediğinde, hiçbir veren yoktur. Almak ve vermek sana mahsustur. Nezdinde mal, güç, neseb ve servet sahiplerine asla faide vermez ve azabından onları kurtaramaz. Ali ve azim allah Teala'dan başkasıyla, günah işlemekten, zararlı şeylerden dönüş, taat ve ibadet yapmak gücü asla yoktur. Biz müminler, halis iman, ihlas, tam teslim ve ihtiyakla kendisinden başkasına tapmayız. Zira bütün nimetler, üstün ve güzel övgüler, hepsi zatına mahsustur. Azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve rab olması sebebiyle tapınılan Allah'tan başka hiçbir mabut eşit tapınılan yoktur dediğimiz halde dinini halis kılmaktayız kafirler inkarla tiksinmiş olsalar bile demektir sonra evuzu besmeleyle fatiha suresini ve ilahukum ilahuvahidul la ilaha illa huvar rahmanur diye El Bakara suresinin 163. ayetini, sonra Allahu Le Ilaha Illahu hayyul qayyum diye ayetel el Kursiyi yani El Bakara suresinin 255. ayetini, akabinde şehid Allahu dan inne Islam cümlesine ve kulli lahumme dan bi-gair kadar yani Ali İmran suresinin 18, 19, 26 ve 27. ayetlerini ve besmeleyle ile bir veya üç kere İhlas suresini, Muavvizeteyn yani Felak ve Nas surelerini okurlardı. Ara sıra Fatiha'dan Nas suresine kadar okuduktan sonra bedenlerini üfürüp ovuştururlardı. Binaen aleyh bedeni üfürüp ovuşturmak meşru ve müstahaptır. Ne var ki ele tesbihe okuyup üfürmek adeti çirkin bid'attir. Sonra 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah ve 33 kere Allahu ekber. 34'üncüde Allahu ekberu kebiran, la ilahe illallah vahdehu la şerikaleh, lehül mülk ve lehül hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir derler. Şer Hadis-i şerifte her namazdan sonra 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah ve 33 kere Allahu Ekber dedikten sonra La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, mulku ve lehu'l hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Duasını huzuru kalple okuyan kimsenin günahları deniz köpüğü kadar olsa dahi mağfiret olunur buyurulmaktadır. Metin سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْاَعْلَ الْوَحَابِ demeleriyle birlikte dua etmek üzere ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırıp açarlardı. Tesbih ve dualarından sonra gecede zamm-ı sure olarak آمَنَ الرَّسُولُ دَنْ فَنْصُرْنَ عَلَى الْقَوْمِ kadar yani El-Bakara suresinin son iki ayetlerini okurlardı. Tesbih ve dualarından sonra gündüzde zamm-ı sure olarak لَوَاَنْزَلْنَا دَنْ وَهُوَا الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمَ قَدَرْ Yani El-Haşr suresinin son dört ayetlerini okurlardı. 2. Bir kısım hanefiler farzın selamından sonra, istiğfar ve selam duasından itibaren, duanın sonuna kadar yukarıda tarif edilen tesbihleri tamamlarlardı. Sonra son sünneti kılmak üzere ellerini yere koyarak, Allahümme a'inni ala zikrike demeleriyle sünnet kılmaya kalkarlardı. 3. Bazı meşayih, farzın selamını müteakip, istiğfarla birlikte selam duasından sonra, son sünneti kılmak üzere ellerini yere koyarak, Allahümme a'inni ala zikrike demeleriyle kalkarlardı. Son sünnetin selamından sonra, 1, 3, yahut 4 kere, ''Sübhanallah ve elhamdülillahi'' diye tesbihten, ''La ilahe illallah vahdehu la şirike diye tevhidden sonra, e besmele ile Fatiha Suresini'' ve ''Humul Muflihûne'' kadar, yani El-Bakara Suresinin ilk beş ayetlerini, ''Ve ilâhukum ilahu vahidun diye 163. ayetini, ''Ayetül Kursi''den, hum fihe khaliduuna kadar yani aynı surenin 255-256-257. ayetlerini, akabinde Amener Rasulu diye yine aynı surenin son iki ayetlerini ve Şehidallahu'dan Allah'tan inna din'a in'dallah Islam cümlesine, kulli lla huma den bi-gair kadar yani Ali Imran suresinin 18, 19, 26 ve 27. ayetlerini, sonra, لَقَدِ جَاءَكُمْ diye, Tövbe suresinin son iki ayetlerini, لَوَاَنْزَلْنَا دَنْ وَهُوَ Azizul الْحَك۪يمَ kadar, yani, El-Haşr suresinin son dört ayetlerini, akabinde Besmele ile İhlas suresi, Muavvizeteyn, yani Felak ve Nas surelerini okurlar. 33 er kere, Tesbihten ve tevhid kelimesinden sonra Sübhane Rabbi'l-Ali'l-A'l-Vehhab demeleriyle birlikte dua etmek üzere ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırıp açarlardı. Çoğu zaman ferdi olarak bilenler gizlice, cemaatle olsa bir kişi cehren, sabah namazından sonra Yasin, öğleden sonra Vakıa ikindiden sonra amme, akşamdan sonra secide, yatsıdan sonra tebareke surelerini, tesbihden sonra zammı sure olarak okurlardı. Dördüncü asrın sonlarına kadar ashab, tabi'in ve tebe'i tabi'in bu üç keyfiyet üzere devam ederlerdi. Tesbihlerini bırakmazlardı. Herkes kendi tesbihini yapardı. Bizim zamanımızda sünnete uygun tesbih yapılmamaktadır. Mesela cemaat ağzını kilitleyip müezzinin komutunu bekler. Sağa sola bakar, gaflete düşer. Tesbihini bırakır. Yukarıda tarif ettiğimiz her üç keyfiyette sünnete uygundur.